Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlak güzelliği ve neslin korunması, üstün incelikler, sonsuz zarafet ve derinlikler örneği olarak yaratılan insanın asıl kıymeti, Allah'a kulluk edebilmek ve Rabbinin azametini idrak edip esrarından nasip alabilmektir. Kainat ve içindeki yaratıklar gelişigüzel rastlantılar olmayıp, gayesiz ve maksatsız değildir. İnsan da sebepsiz bir maceranın tesadüfi bir eseri değildir. Başıboş olsun diye yaratılmamıştır. İnsanın yaratılmasında ilahi bir maksat vardır. Rabbin kendi güzelliği ve iyiliği insanda tecelli etmekte ve insan Rabbine halil yani dost olmaktadır. Diğer yaratıklarsa insanı yaşatmak içindir. İnsan halife kalınmıştır. Halife olmak, fedakar insanlara lütfedilmiş bir vekalettir. Bu vekaleti ifa edenler, Rabbin gören gözü, işiten kulağı haline gelirler. Bu da Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklanmakla mümkündür. Allah Teala buyurur, Kötülükle iyilik bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan samimi ve sıcak bir dost olur. Fussilet 34 Kur'an insanı ahlakın en faziletli noktasına eriştirir. hasan Basri radıyallahu anh kendisini gıybet edene daima tatlı hediye göndererek teşekkür ederdi. Zira bütün ibadetler ve zikirler güzel ahlakla kemale erişir. İlahi güzellikler mecmuası halinde dünyaya gelen insan, hayat imtihanına tabi tutulduğundan, kendisine hayra da şerre de müsait geçici bir hürriyet verilmiştir. O, nefsinde gizlenen fısku fucur ve ruhaniyetinde bulunan takva temayülleriyle baş başa bırakılmıştır. Kötü huyların yaratılması, imtihan gayesini sağlamak içindir. Ayet-i celilede, Nefse ve onun ince teşkilatını koyana yemin olsun ki, ona kötülükleri de iyilikleri de ilham etmiştir. Nefsini temiz tutan kimse mesut ve bahtiyar olur. İçini kötülüklere bulaştıran kişi de hüsran ve helake düşer. Eşşems 7-10 buyurulmaktadır. Demek ki insanı insan yapan güzel huylarla bezenmiş olması, insanlıktan çıkaran da kötü huylara bulaşmasıdır. Allah'ın yarattığı dünyada O'nun nimetleri içinde yaşarken emir ve yasaklarına karşı çıkmak en karanlık ve akıbeti korkunç bir ahmaklıktır. İman ve ahlak nizamına girmeyenler ve zalimler ilahi intikama döçar olacaklardır. İnsanca yaşamanın biricik şartı din ve ahlaktır. İnsanlığın kemali ve en son ahlak örneği de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşacağını uman ve Allah'ı çok zikreden her mü'min için Resulullah'ta örnek alınacak pek güzel bir cevher vardır. El-Ahzab 21 Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Beni Rabbim terbiye etmiştir ve terbiyemi de pek güzel kılmıştır buyurarak şahsı ı Muhammedi'sindeki Yüksek ahlaka temas etmektedir. Bunun içindir ki insanın sırrı Muhammedi hakikatte çözülebilir. Onda ne kadar fani olunabilirse esrar-ı ilahi o kadar ayağan olur. Rabbimiz cümlemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak ve saadet bayrağı altında toplasın. Amin.